بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقل الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلونه بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عملوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فعباد الله inna asdaqal hadi fi kitabillah wa hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ne şerr-i umuri muhdesetin ve kulli bidatin dalalen kulli Dersimize başlamadan önce peygamber efendimize salatü selam getirelim. Bugünkü dersimizde davetçi ile alim mefhumunu Davetçi kelimesiyle alim kelimesini inşallah Kur'an ve sünnet nasları eşliğinde inceleyeceğiz. Neden bu konu? Önce konunun ehemmiyetinden, öneminden bahsedelim. Ondan sonra inşallah konunun lübbuna, özüne gireriz. İşte malum, öyle bir asırda yaşıyoruz ki, ilimle ilimsizlik ne yapmış birbirine karışmış. İnsanların değişik etiketleri var. İlim talebesi kendine alim demiş. Alim olan tevazusundan ilim talebesi görmüş kendini. Hatip olanlar allame olmuş. 2-3 ayet ya da hadis bilip davetçiliğe soyunanlar fıkhi meselelerde, akide ile ilgili meselelerde fetva verir hale gelmiş. Bunun sonucunda da buna bağlı olarak ilim talebeleri ya da müstemi dediğimiz İşiten insanlar ulemanın vermiş olduğu fetvayı ya da fetvaları bir kenara itmişler. İlim talebesi konumunda olan ya da davetçi konumunda olan ilmi usulüyle almamış, ilmi gerektiği şekilde almamış, gereken neyle, usulle almamış insanlara müracaat ederek onları takdis eder hale gelmişler. Hani hep şikayet ederiz deriz ya ya işte neden e, bu sofiler giderler ilmi olmayan sadece dünle iştigar etmiş insanların neyine? Fetvalarına sığınırlar. Ha. Bunun nedeni sofi olsun gayri sofi olsun. Herkeste bir. Herkeste aynı problem var. Şimdi bir hadis-i şerif var. Ona Allah inşallah. Ondan sonra Meselenin kendisine gelelim. Sahi bir rivayet. Şeyh Halbani Silsile Sahya 2510'da hadisi tahsiye ediyor. Vaktimiz yok. Hadisinin isnadına girmiyorum. Diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam. İnnekumul yavme fî zamanim kefirin Ulama'u. Evet. Siz bugün sahabeyi kastediyor. Sahabe asrını. <gülüyor> Öyle bir zamandasınız ki bu zamanın alimi çok. Siz alimlerin çok olduğu bir zamanda yaşıyorsunuz. E düşünün, üç tane zaten kutlu nesil var, değil mi? Üç tane kutlu nesil var. Bir tanesi Peygamberül Aleyhisselatü Vesselam'ın ney? Sahabesi. Diğeri onlardan sonra gelen tabi. Diğeri de onlardan sonra gelen ne? Etva tabi. Bu üç nesle bakıyoruz. Bu üç nesil niye kutsal? Neden hayırlı? Öncelikle Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki neyle fermanıyla o konuya girmeyeceğim. E sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın onların neyini yapmış olduğu neyle Şehadetle. ve başka yine hadislerin bildirdiğine göre emanete ehil olmaları, ilme ehil olmaları, yalan konuşmamaları vesayk. Pek çok faziletleri var. Bunların hepsi neyle sabit? Nasıl sabit? İşte onların ilim ehli olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesi de bu. Diyor ki aleyhissalatü vesselam muhatap kim doğrudan sahabe. Sahabe karşısında. Diyor ki siz diyor öyle bir zamandasınız ki diyor alimleriniz çok. Yani alimler çok. Yani sahabeden daha iyi bu dini bilen yok. Yani şeydisen mühite emniyede olsa sahabeden daha iyi ne yapamaz? Bilemez. Sonra devam ediyor hadis. Galilin hutaba. ha Alimleri çok. Öyle bir zamandasınız. Buna mukabil hatipleri, konuşucuları da az. Evet. Yani öyle bir zamandasınız ki diyor Aleyhisselatü Vesselam, Alimler çok. Konuşanlar az. Bakın konuşanlarla alimleri ne yapıyor? Ayırt ediyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Yani bir anda konuşanlar var. Hatipler var. Konuşmak bir sanat. Bazı insanlar çok iyi konuşabilirler. Onlara hatip deriz değil mi? O kadar iyi konuşurlar ki hatiplik vasfını kazanırlar. Ama bu vasıf insanın hem dünyasına hem ahiretine ne getirir lekte? Yani i̇şte orada bir soru işareti var. Siz diyor öyle bir zamandasınız ki diyor alimlerimiz çok. Buna mukabil hatipleriniz ne? Az. Evet. Diyor ki: "Men tereke Uşrulma yarif, fakat hava. Kim ki diyor, işte bu dönemde çünkü alimler çok olduğuna göre ilim de çok. Kim ki bu dönemde bildiğinin, bildiğinin onda birini terk ederse, bildiğinin onda birini terk ederse, havasına tabi olmuştur, yoldan çıkmıştır diyor. Bildiğinin onda birini. Yani on bilgiden bir tanesini terk etti. On eylemden bir tanesini işlemedi. Yani içine neyi sokarsanız sokun. Neye tabi olmuş olur? Hevasına tabi olmuş olur. Evet. Sonra devam ediyor. Diyor ki, وَيَاَتِ badi zamanin زَمَانٍ Ve وَيَاَتِ مِنْ badi zamanin كَثِيرٍ خُتَبَعُ bu zamandan sonra diyor, yani sahabeyi kastediyor ki biz onu genelliyoruz, içine tabin ve etvanı da sokuyoruz. Kim gelecek? Evet, hatiplerin çok olduğu bir zaman gelecek. Hatiplerin çok, konuşanların çok olduğu bir zaman. Çok konuşacaklar. Galilin ulema'u. Ama alimleri ne olacak? Az olacak. Sizden sonra sahabeyi kastediyor ki onları ihsan üzere uyanlar da demin sohbetin başında söylediğim tabi'in ve etba tabi'in neslinde bunun içine sokuyoruz. Çok fazla konuşan insanlar gelecek, hatipler bol olacak, lakin bulan mukabil alimler ne olacak? Az olacak. Diyor ki, Men istem seke fakad neca. İşte o dönemde de diyor Bildiğinin onda birini Uygulayan kurtulacak O dönemde bildiğinin Onda birini uygulayan Bildiğinin onda birine ne yapan Bağlı kalan temessik eden Ne yapacak kurtulacak Bu hadisi şöyle bir irdeleyelim. yani bakalım bize bu hadis ne veriyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın he, Bu mucizevi Geleceğe dair Allah Azze ve Celle'nin Kendisine vermiş olduğu Fermanla bize bildirdiği Vahiye dayalı bu hadis bize ne veriyor Şimdi sahabeye bakıyoruz Hepsi ilimli. Bir anda ashab-ı sufle var değil mi Yüz bin küsur Sahabe diyelim bunların içinde Ashab-ı sufle var i̇şte Aşere-i Mübeşşere var Hulefayı Raşidin var vesaire. Hepsinin ilimi var Ne? belli bir seviyede Bir kısmın bir kısmından daha ne? Üstün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında mutlak otorite mevcut. Gidilip ne yapılıyor? Soruluyor ve cevap ne yapıyor? Geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra e, Kur'an canlı zaten yüzülüne şahit olmuşlar. E, sünnet de ne? Daha henüz hararetini kaybetmemiş kulaklarda, gönüllerde. E inim var. Ama bunun yanında çok konuşuyorlar mı? Hayır işte çok konuşmuyorlar. Az konuşuyorlar. O dönemde insanlar çok konuşmuyorlar. Konuşanlar sadece kim? İnim ehli. Alimlik vasfını kazanmış insanlar. Onun için işte o dönem bizim için mutlak bağlayıcı dönem. Mutlak bağlayıcı. Yani o döneme biz bağlanmak zorundayız. Bağlanmadığımız zaman pek çok problemle karşı karşıya kalıyoruz. İşte diyor o dönemden sonra bir dönem gelecek. Vaktimiz olsa onunla alakalı hadisleri de burada alırdık. Ama vaktimiz yok. Yani ama bir tane alalım mesela. Bir tane. Bir tane. Diyor ki Peygamber ve Sellem iki şekilde soruluyor. Bir kendi doğrudan soru kendisine yöneltilmeden cevap veriyor Peygamber ve vesselam. Bir de kendisine soru sorularak cevap veriyor. Nedir o? diyor ki peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam nesillerin en hayırlısı benim neyim diyor çağdaşlarım değil mi sahabeyi kastediyor sonra diyor onlardan sonra gelenler sonra onlardan sonra gelenler bu bir rivayet. ebu umame el bahili rivayetinde bir arabi peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam'a diyor ki Allah rasulü yüzyılların en hayırlısı hangisidir soru kimden sahabiden onun üzerine diyor ki içinde gönderildiğim asır, sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler. Ha, rivayetin bu kadarını biliyoruz. Malum, meşhur. Ama önemli olan o rivayetin neyi? Sonrası. Diyor ki Aleyhisselatü vesselam, ama işte diyor bu üçüncülerden sonra öyle insanlar gelecek ki yeni yetme mesela bazı rivayetlerde. Ahdaf diyor, yeni yetme. Öyle insanlar gelecek ki diyor, Onlarda diyor yalan çoğalacak. Sonra doğru konuşmayacaklar diyor. Sonra kendilerinden şadet etmeleri istenmeden ne yapacaklar? Şadet edecekler. Sonra kendilerinden yemin etmeleri istenmeden ne yapacaklar? Yemin edecekler. Pek çok vasıf sayıyor. Ve aynı rivayetin farklı tariklerinde de diyor ki Aleyhisselatü Vesselam işte diyor. O üçüncülerden sonra gelenlerden uzak durun. Ta ki kıyamete kadar. Çünkü onlar rezilliğe daha yakınlar. Neye daha yakınlar? Rezilliğe. İşte bunlar hep kimin şahadetiyle ortaya çıkmış? Hadiseler, mefunlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahadetiyle. İşte ilmin olduğu, imanın olduğu dönemde alimler çok olmuş, konuşucular az olmuş. Ama bunun onların aleyhine getirdiği bir de ne var durum var. Eğer ilim çoksa, alim çoksa, konuşan azsa bilgi vardır, bilgi. Bilenle bilmeyen ne olmaz? Bir olmaz. Biliyorsan ve bildiğini, bildiğin halde uygulamıyorsan ya da aksini yapıyorsan işte o zaman sağ taraf değil, daha çok hangi taraf çalışır? Sol taraf çalışır. Aleyhine yazmaya başlarlar. İşte o dönemde diyor Aleyhisselatu vesselam bildiğinin onda birini terk eden hevasına uyup sapıtmıştır. Yani her dönemin lehte getirdikleri de var aleyhine getirdikleri de var. Sonra bir zaman gelecek diyor. İşte o üç kutlu dönemden sonra insanlar türüyecekler. Bu insanların alimleri ne olacak? az az. Alimleri az olacak. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 3 dönemden sonra alim azsa artık biz kaçıncı dönemdeyiz? Hesap edin. 12. dönem oluyor herhalde. Yani alimlerimiz ne kadar az olur? Yani konuşucularımız da o kadar ne olacak? Çok, Çok olacak. E, konuşacaklar. Hiç, hiç susmayacaklar. <gülüyor> konuşacaklar. İşte bunun da Allah tarafından Celle Celaluhu tarafından insanların ahireti lehine ne yapılması lazım taslih edilmesi lazım işte o dönemde de diyor aynen hadiste geçtiği gibi bildiğinin onda birini uygulayan kurtulacak çünkü niye cehalet çok e, cehalet çok olunca insanlara ne yapmaz Allah azze ve celle güçlerini yetmediğini ne yapmaz yüklemez yani Rabbimin adaleti nedir mutlaktır sonsuzdur adaletinin yanına acziyet almaz başka adaletinin yanına zulüm almaz. demek ki bu rivayet bize alimliğin çok önemli ne olduğunu bir mertebe olduğunu ve alimleri, alimleri bizzat peygamber aleyhisselatü Aleyhisselam'ın şahadetiyle o dönemde çok fazla olduğunu gösteriyor alime o dönemde çok fazla neden çünkü ilim münteşir Yayın. Ne ilmi? Allah'ın kitabı ve Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi? Sünneti. <gülüyor> Zaman ne yaptıkça, uzaklaştıkça o dönemde o ilim ne yapıyor? Azalıyor. O ilim ne yapıyor? Geri doğru gidiyor. Zamanımız çok yok. Ancak belli neleri, ana başlıkları burada ifade etmek elzem, mecburiyet. Şöyle bir İslam alemine bakın. Alimlik vasfını taşıyan insanlara bakın. Alimlik vasfını. Gerçek anlamda alimlik vasfını taşıyan insanlara bir bakın. Bir de kendisini alim olarak insanlara sunup devamlı konuşan, helal ya da haram noktasında bilgisi olmadığı halde kolaylıkla helalene deyen haram diyen haramada helal diyen insanlar ne? mevcut. Yani bunu her yerde ne yapabiliyoruz? müşahede edebiliyoruz. Ancak burada bu insanlara suç bulmamak lazım. Neden biliyor musunuz? Neden? Bir insan eğer birileri tarafından popoflanır birileri tarafından belli payelerle donatılırsa zaten o birileri onu şeytanı olur. O birileri onu ne yapar? konuşturur hale getirir Bugün ingiliz şöyle bir dolaşın yani körfez ülkelerinde dolaşın türkiye'de dolaşın balkanlarda dolaşın rusya'da dolaşın insanların alimlere mi teveccüh ettiğini yoksa alimciklere ya da davetçilere mi daha fazla teveccüh ettiklerini ne yaparsınız açıkça görürsünüz yani alimlere çok fazla teveccüh edilmemez edilmez Edilmediğini açıkça ne yaparız? Görürüz, müşahede ederiz. Kime teveccüh edilir? Davetçilere ya da ilim talebelerine. Oysa Müslümanın şu ayrımı ne yapması lazım? Devamlı göz önünde bulundurması lazımdır. Alimlik, alimlik, peygamber ve vesselamın davetinin neyidir? Mirasçılığıdır yani alimlerdir kimin da, mirasçıları peygamberlerin mirasçıları alimlerden başkası peygamberlerin mirasçısı olamaz bu, bu, bu mirasa hak eden bu mirasa layık olan kimdir sadece alimlerdir alimlerin alim olarak bilinmesi davetçilerin de davetçi olarak bilinmesi nedir illa da zaruridir ilim talebesi kendisini asla Alim olarak sunmamalıdır. O ilim talebesinin peşinden gidenlerde biraz lütfedecekler, gayret edecekler. Alim kimdir? Alim olmayan kimdir? Bunu ne yapacaklar? Öğrenecekler. Bakın, bir söz var mesela. Yaygın bir söz. İşte derler ki, alimlerin ümmete çok faydası olmaz. Niye? İşte alimler nedir? Çok yüksek voltajlardır yüksek vantajı olduğu için yani o alimlerden istifade edecek insanlar atıyoruz. İşte bir milyarda nedir? On O halde davetçiler, esas onlar nedir? Bu ümmete faydası dokunacak insanlardır. Halbuki bu mantığın bile içinde ne var? Tehlike var. İyi niyetle söylenmiş bir cümle bu. Ama bu ne? Kötü bir cümle. Neden? Neden? İslam'da İslam'da alimden daha büyük davetçi yok ki. En büyük davetçi alim. Alimden daha büyük davetçi yok. Yani alimlik davetçilik vasfında işeren nedir? Ve olgudur. Ama davetçilerde ilim yoktur ki. Ne zamandan beri davetçi insan alimlik bayesine ne yapmıştır? Kavuşmuştur. Böyle bir şey ne değil? Mümkün değil. Ha, ne derler? İşte derler ki Alimler kuyu gibidir aynı, kuyu. Yani kovayı alan, ne yapar O kuyu, o kovayı salan ondan istifade eder. Ama davetçiler ne gibidir aynı? Yağmur gibidir. İstesen de istemesen de neyine yağar? Kafana yağar. Bakın, işte bazen şeytan ne yapar? İnsanlara sözlerini güzelleştirerek sunar. E bu cümlelere bakıyorsun, ha, çok güzel cümleler bunlar. Ha. Yani realitesi böyle. Ama bakın, bu cümlenin altında bir plan var, bir proje var. O da ne biliyor musunuz? İnsanları alimlerden alıp kime yöneltmek? İlmi olmayan cahil davetçilere yöneltmek. Böyle bir şey olamaz. Bakın İbni Kayyım'ın, İbni Kayyım'ın rahmetullahi aleyh, bu meseleyi bakışını birkaç örnekle ne yapalım açıklayalım. Çok uzatmayacağım. <gülüyor> İbni Kayyım, Yusuf Suresi 108. ayeti kerimeyi, Bakın nasıl tefsir ediyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede U'l-hâvih-i sebînî edru allah De ki ey Muhammed Aleyhissalâtu vesselâm De. Emrediyor Allah Azze ve Celle. Haykır. Haykır. Yani Bütün insanlığa haykır. Başta kime? Dize müminlere. Kur'an'a iman edenlere. Haykır diyor. Heh. Bu benim Yolumdur. Bu Allah'ın Yolum bu Muhammed'in kulluk vasfıyla ne yaptı? Ortaya çıkardığı, keşfettiği bir yol değil. Bu yol kimin yolu? Allah'ın yolu yani benim yolum. De ki bu yol benim yolumdur. Ben o yola ne yapıyorum? Davet ediyorum. Ha, demek ki burada peygamber ne? Davetçi. Diyor ki de ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu yol benim yolumdur yani Allah'ın yolu yani bu Kur'an'ı bana indirenin alemlerin Rabbinin yolu ben o yola ne yapıyorum davet ediyorum şimdi ayetin burasında bir vakfe var cim diye musaflarda asım vers kıraatinde orada bir vakfe vardır durduk ala basiretin ene ve menit tabani basiret üzere sonra ve bana uyanlar. Şimdi bu ayet-i kerime iki şekilde ne yapılır? Tefsir edilir. Neye göre? Vakfeye göre. Ne demek vakfe? Durduğu yere göre. Bir muktasıl cümle, iki munfasıl cümle. Nedir? Eğer biz zamiri neye döndürürsek? Allah'a davet ediyorum lafzına döndürürsek bakın ayetin anlamı ne olur? Diyor ki ayet-i kerime de ki Muhammed bu benim yolumdur ben ben Muhammed Aleyhisselatu Vesselam ve bana uyanlar basiret üzere Allah'a davet ediyoruz anladık de ki Muhammed Aleyhisselatu Vesselam bu yol benim yolumdur ben ve bana uyanlar yani bana derken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyanlar Basiret üzere neye davet ediyoruz, çağırıyoruz? Allah'a. Bu birinci anlam. Eğer vakfeyi oradan kaldırırsa. Diyor ki İbni Kayyip, işte bu ayet-i kerime bize neyi gösteriyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı değil sadece, ona basiret üzere uyan herkesi Allah'a davet ettiğini gösteriyor. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselama doğrudan uyanlar kimlerdir zaten? onun neyi? Sahabesi değil mi? Ama bakın ben ve bana uyanlar ama ne üzere? Basiret üzere. Nedir basiret? Evet ilim hikmet sünnet vesaire pek çok tefsirler var. Birinci vasıf. İkinci vasıf ayeti kerimede vakfenin Allah lafzında olduğunu ne yapalım? faz edelim. De ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu benim yolumdur ve ben bu yola Muhammed olarak peygamber olarak davet ediyorum. Bana uyanlar ise onlar aydınlık bir yol üzeridir. Yani ne demek bu? Ha, burada doğrudan davetçilik vasfı her ne kadar peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a izafe edilmiş ise de aydınlık üzere olmak basiret üzere olmak İlim üzere olmak, sünnet üzere olmak kime isnat edilmiştir? Allah Bizzas sahabesine isnat edilmiştir. Çünkü peygamberin sünnet üzere olmasını ifade etmenin de çok bir anlamı yoktur zaten. Çünkü sünnetin neydir kendisi? Sahibidir değil mi? Diyor ki İbni Kayyım rahmetullahi aleyh, bu ayet ama bu ile birinci anlamla ama ikinci anlamla hepsiyle de nedir? Caizdir. Neden? Bakın diyor ki, açıkça ifade ediyor çok güzel bir cümle. فَاَتْبَاهُ هُمْ ehlül basira. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tabileri basiret ehlidir. Basiret. Yani ne demek basiret? İlim üzere olmak. Sünnet üzere olma. Hikmet üzere olma. Ellevine yed'one ilallah. Öyle ilim üzere. Öyle basiret üzere. Öyle sünnet üzereler ki bu üzere oldukları şeyle neye davet ediyorlar? Allah'a davet ediyorlar. Ha, demek ki bu ayet-i kerime bize açıkça şunu gösteriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a basiret üzere tabi olanlar Ulemanın bizzat kendisidir. İlim vasfı ne yapan? Taşıyan insanlardır ve gerçek davetçiler onlardır. Alimlik ayrı, davetçilik ayrı diye bir tabir asla ne değildir? Bizim dinimizin bir gereği değildir. Buna ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. E sonra bunu açıklarken hemen ne yapalım? Bir rivayete temas edelim. Ne o? Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, rivayet uzun. Ve innel ulama veretül embia. Alimler kimin varisleri? Peygamberlerin varisleridir. Bakın alimler. Ve innel embia peygamberleri gelince, nem yuer ifud dinaan veledir hemen. Onlara miras olarak ne dina ne de dirhem kalmamıştır. Inna ma veretül embia. Onlara miras olarak ne bırakılmıştır? İlim bırakılmıştır. Femen afavehu afave bihavvin vafir. Kim ki bu ilimden alırsa aldığı ölçüde kendini ne yapar? Peygamber aleyhissalatü vesselamın o mirasına ne yapar? Tabi kılar. Ha demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın mirasçılığı ney? İlim. Bakın bu rivayeti birkaç tane neyini alalım? Açık halini alalım. O zaman inşallah daha kolay ne yapacağız? anlayacağız. Diyor ki: Aynı hadisin farklı bir rivayeti. İnnel ulama veresetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Ve innel enbiya, peygamberlere gelince, lem yureesu dinaran ve la Dinar ya da dirhem'i miras olarak almamışlardır kendilerine. O bırakılmamıştır. İnlama böyle söyleyelim kendilerine ilim verilmiştir miras olarak. Semen ahadehu ahadebi hakim vafir. Kim ki o ilimden alırsa aldığı ölçüde bolluğu ölçüsünde Peygamberin aleyhisselatu vesselamın mirasına neyi haktır nispeti hakdır ve menseleke tarikan. Kim ki bir yol edilirse yatlu bubuhi ilmen onunla da ilmi talebederse sehelallahulhu tarikan ilel cennet. Allah o talep ettiği o yolla ilim yoluyla onun cenneti olan neyini yolunu ne yapar kolaylaştırır. Ha demek ki bakın aynı hadis bu. Bunu iki farklı hadis olarak da ne yaparız? Muhtelif rivayetlerden biliriz. Ama burada aynı rivayetin içinde zikredilmiştir. Ha demek ki miras sadece ne arkadaşlar? İlim. Miras sadece ne? İlim. İlimden ötesi değil. Gelelim ikinci ayete. Neden? Alimler davetçilerin bizzat kendileridir. Diyor ki İbni Kayyım. Çünkü diyor alimler bu dinin imamları şeriatın emanet edildiği insanlardır. Çünkü diyor alimler bu dinin imamları ve şeriatın emanet edildiği kendilerine emanet olarak verildiği insanlardır. Neyi olarak kullanıyor? Seyde Suresi 24 no'lu ayet. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Diyor ki Ve cealna minuhum e immeten يهدون بأمرنا. Lan nasabe. Evet. Biz onlardan kıldık diyor. Bir kısmını ne? İmamlar. Bir kısmını ne kıldık? İmamlar kıldık. Ne yapar imamlar? Bizim emrimizle hidayet bulurlar ve bizim emrimizle insanlara hidayeti ne yaparlar? Sunarlar. Evet. Bizim emrimiz yani bizim şeriatimiz Bizim emrimiz yani bizzat Kur'an'ın Allah'ın emrinden olması vasfı düşünülürse Kur'an'ın kendisi. Bizim emrimiz yani ilmin kendisi. He, onların bir kısmını imamlar kıldık diyor Allah Azze ve Celle. Onlar ne yaparlar? Bizim emrimizle hidayet bulurlar. Bunu da sabretmelerine karşılık alırlar. Ve kanu bi-âyâtina yûkinû. Ve bizim ayetlerimizi de ne yaparlar? İyice bilirler. İyiden iyiye bilirler. İyikanla bilirler. Öyle iyi bilgilerle değil. Teferruatıyla, sağıyla, soluyla, altıyla, üstüyle hepsiyle ne yaparlar? Bilirler. Sonra Furkan suresi 74 nolu ayeti delil kullanıyor. Diyor ki, Ve وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Ey Rabbimiz bizi muttakilere ne kıl? İmam kıl. Ve diyor ki İbn-i Kayyım o halde diyor işte diyor alimler Allah'a davet edenlerin bizzat neleridir? Kendileridir. Çünkü onlar bu dinin imamları ve bu dinin kendilerine ne yapıldığı emanet edildiği insanlardır. Üçüncü olarak diyor ki peygamberlerden sonra en faziletli insanlar alimlerdir. Peygamberlerden sonra en faziletli insanlar kimlerdir? Alimlerdir. Dilukat mücadele Suresi 11. nolu ayeti kullanıyor. Ben ihtisar ettim, kısalttım bahsi. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Yerfaillahu lillezine amenu minkum ve lillezine utul ilm derecat. Evet. Diyor ki Allah Azze ve Celle, Allah sizden iman edenleri ne yapar? Derece olarak üste tutar. Başka başka ve kendilerine ne verilen? İlim verilen Kendilerine ne verilen? ilim verilenleri. Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derece olarak ne yapar? Yükseltir. Ha, demek ki her iman edilene ne verilmiyor arkadaşlar? İlim verilmiyor. Bu ikinci bir vasıf. E şimdi alim hem iman etme vasfına hem de ilim alma vasfına ve ilim verme vasfına sahip. Daha sonra Cin Suresi 19'u ne ayeti delil olarak kullanıyor. Diyor ki ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ve ennehu lemmâ qama abdullah yed'uhu kâdû yekûnûne aleyhî libedâ evet. Kalkıp da o Allah kulu ne yapınca? Allah'a davet edince onlar hemen şiddetli bir şekilde ne yaptılar? Ona karşı taarruza geçtiler. Ha demek ki bizzat bu daveti kime isnad ediyor? Allah'ın kulunu. Önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sonra onun yolundan giden neye? Bütün evet alimlere, insanlara. Daha sonra bakit i̇bn diyor ki, alimler Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki neleridir? Hüccetleridir. Hüccet, delilleridir. Alimler Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki neleridir? Delilleridir. Nisa Suresi 83 no'lu ayeti ne yapıyor? Konu ediniyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle: Ve redduhu ila Rasuli ve ila unil Emriminhu. Eğer meseleyi Peygamber'e ya da unül Emre ne yapsaydılar? döndürseydiler kimden minhu? Onlardan. Eğer meseleyi ne yapsaydılar? Rasule ve unül Emre kendilerinden olan ulul emre ne yapsaydılar de funsaydılar lalimehu'nnezine <gülüyor> yestan bifunuhu minhum evet işte onlarda o delili o meseleyi istinbat edenler ne yaparlardı meselenin cevabını bilirlerdi yani ne demek ne demek öyle Osmanlı tercümesi oldu diyor ki Allah Azze ve Celle eğer onlar meselelerini peygambere ve ulül emir dediğimiz kime alimlere döndürseydiler hemen yanıtını alırlardı çünkü onlar ne yaparlardı İstinbat ederek ne demek istinbat? hep duruyoruz üstünde İstinbat istidlal İstinbat istidlal delilin iki yanı var bir delilin nasıl kendisi bir de ney delilden ne yaptığımız anladığımız e, delil mevcut bu halde ama her haliyle onu anlaman, her yönüyle onu anlaman ne kadar mümkün olur? Diğer delilleri bilmedikten sonra. Heh. Diyor ki işte meseleyi diyor, peygambere ve kendilerinden olan o alimlere döndürseydiler, istinbat noktasında cevabı hemen ne yaparlardı? Alırlardı, bilirlerdi. Evet. ve فَضُ اللّٰهِ ve rahmetuhu. Eğer Allah Azze ve Celle'nin üzerinize olan fazlı ve rahmeti olmasaydı, لَبْتَبَعْتُمُ şeytan اِلَّا قَلِيلًا Ne yapardınız? Şeytana uyumaydınız. Hakk'a ne yapardınız? Uyardınız. Ancak çok azınız Hakk'a uyuyor. Geneliniz neye uyuyor? Şeytana uyuyor. Evet. Sonra başka bir delil i̇bn bize ne yapıyor? Zikrediyor. Diyor ki Alimler U'nun emrin bizzat neyidir? Kendisidir. Alimler bizzat U'nun emrin kendisidir. Çünkü diyor Selefin Cumhur'u Nisa suresi 59'un ayetteki ulül emri ne olarak açıklamıştır? Alimler olarak açıklamıştır. Neydi ayet-i kerime? Atiullaha ve atiur rasule ve ulül emri <gülüyor> minkum. Allah'a ne yapın? İtaat edin. Rasulüne ve sizden olan ulül emre ki neyi kastediyor? Alimlerin bizzat neyini? Kendilerini kastediyor. Bizzat diyor. Bu sınıfa girenler kimdir? Alimlerdir. Daha sonra bakın imni kayayım. Alimlerin Allah azze ve celle'nin şeriatının emanetçileri olması ve ehli olmasını nasıl açık buluyor? Bir cümle alacağız. Diyor ki Arapça bilenleriniz var onun için okuyalım. Ennallaha cale'al ulama ukela ve umena ala dinhi ve vahhihi. Allah azze ve celle diyor alimleri vekiller ve eminler kıldı neye? dinine ve vahiyine Allah azze ve celle alimleri vekiller ve neler eminler kıldı neye? dinine ve vahiyine <gülüyor> <gülüyor> ve onlardan razı oldu ne için? dinini ve vahiyini ne yapmak? korumak için dinini vahiyini neye kaldırmak? ayağa kaldırmak için <gülüyor> ve başka ve başka dinini vahiyini korumakla kalmayıp ayağa kaldırmakla kalmayıp ona yapılan sataşmaları da ne yapmak için bertaraf etmek için ve nahike biha menzileten şerifeten ve menkibeten alimeten ve bunun ötesinde artık Satın sensen ol ha, o alimlerin üstün o şerif menzilelerini mekanlarını menkibelerini yücenelerini, konumlarını küçültme sonra diyor ki Zalik'e Huda Allah ayeti delil kullanıyor. <gülüyor> bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi bhi menysha min ibadhihi kullarından istediğine ne yapar bu hidayeti verir? Vele <gülüyor> esraku eğer şirk olsaydilar la habita an hur <gülüyor> maqanu <gülüyor> Yaptıklarına karşılık bütün yaptıkları neye gidecekti? Boşa gidecekti. Daha sonra diyor ki ula iken levi ne kitab. İşte onlar ki biz onlara neyi verdik? Kitabı. Sonra vel hükmü. Neyi? Hükmü. Sonra ve Sonra neyi? Nübüvveti verdik. Fe'in yekfur biha haula Eğer onların bir kısmı ne yaparsa, inkar ederse, fakat ve kellna biha kavmen leysu biha bi kafirin. Biz o meseleyi inkar etmeyen başka bir neyi kavmi ona bizzat vekil tayin ederiz yani ne demek istiyor demek istiyor ki i̇bn Kayyım Kayyir Rahmetullah Aleyh öyle bir vasıftır ki Allah Azze ve Celle onu her yüzyılda ne yapacaktır birilerine verecektir birileri o payeyi ne yapacaktır hak edecektir sonra diyor ki ve nizalike işte bütün bunlardan dolayı fel ulema ejderun nas bidda ve ilallah işte alimler Allah'a daveti en çok ne yapan hak eden, bu vasfı en çok ne yapanlar? Alanlardır. Ve son olarak diyor ki, alimler bizzat zikir ehlinin kendisidir. Bizzat neyin? Zikir ehlinin kendisidir. Buna değil olarak Nahel Suresi 43 Nulu no ayeti kullanıyor. Diyor ki, Allah Azze ve Celle, Ve ma erselna min kablike illa ricala. Senden önce biz peygamber olarak sadece neyi yolladık? Adamları, erkekleri yolladık. Ne yapardık? Muhi ileydi. Onlara ne yapardık? verdik. Sonra devam ediyor. Fes'elu ehle zikri in kuntum la Eğer bilmiyorsanız kime sorun? Zikir ehline sorun. Diyor ki i̇bn Kayyim ve zikri huvel ve da've Zikir ilmin ve davetin bizzat kendisidir. Fe ala hâza fel hum ehlü da've ilallah. İşte buna göre de alimler Allah'a bizzat ne yapıyor? davet eden insanların neyidir? kendileridir, bizzat insanlardır. Daha sonra bir madde alıyor İbn-i bir madde, tek bir madde. Diyor ki ümmeti Muhammed diyor, özellikle diyor bu üç kutlu nesilden sonra gerçek alimliği bu vasfı ne yapan, hak eden insanları ne yaptılar, bir kenara ittiler. Ve meselelerini, bu alimlik vasfını özde ve hakikatte taşımayan insanlara vererek hata ettiler. Aynen diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisin işaret ettiği gibi. Bu da sahih bir hadis. Abla-i ve diğerleri tahric etmişte de. Şeyh Albani sahih görmüş hadisi. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ مِنْ اِشْرَاتِ Kıyamet alametlerinden bir tanesi de nedir biliyor musunuz? En يُلْتَمَسَلْ ilmu اِنْ دَلْ اَسَعُرُ İlmin Küçüklerden alınması. Yani burada küçük derken Yahçe küçük kastetmiyor. İlimce küçük. Yani alimlik vasfını ne yapmamış doğrudan? Hak etmemiş. Ha, bu payeye doğrudan ne yapmamış? Erişmemiş ama insanların onları ne bildiği alim olarak bildiği insanları ne yapıyor burada? Kast ediyor. Son olarak İbni bu meseleyle alakalı <gülüyor> Bir rivayet alıyor, o rivayetin farklı tariflerini veriyor. <gülüyor> Mesela diyor ki, "Aklı i̇bn Amr hadisi Peygamber Efendimiz işittim diyor, aleyhissalatü vesselam, dediler ki İnnallaha la yakbüzül ilme intizan Allah ilmi ne yapmaz? Çekip çıkarmaz. Nasıl? Yente ibad. Aynen kullardan çekip çıkardığı gibi. Ya yani ne yapar? Velakin yakbüzül ilme, fakat ilmi ne yapar? Kaldırır, kabzeder. eder bi kabzül ulema alimlerin nelerini ruhlarını canlarını alarak hatta öyle olur ki izalem ki alime bir alim bırakmayınca yeryüzünde ittafezen nasu ruusan juhala insanlar cahil başları ne yaparlar reis olarak alırlar yani alim olarak alırlar fesu <gülüyor> o cahillere soru sorulur feftu bi gayrin İlim olmadan ne yaparlar? Cevap verirler. Fe ve adallu. Hem sapıtırlar hem de sapıtırırlar. Evet. Sonra bu rivayetin birkaç tane neyi alıyor? Farklı lafzını alıyor. Tabi işte hadis alimliği böyle bir özellik. Bir tanesi Ebu Said'il Hudri hadisi. Bunlar şahitleri hadisin. Şevahit dediğimiz. Şahidin anlamını bilen var mı? Her derste bir mustalah faydası veriyoruz. Şahidin anlamını bilen nedir şahit? mütabihatın anlamını bilen var mı? şahit arkadaşlar unutmayın çoğulu şevahit şahit aynı manadaki metnin farklı sahabiler tarafından ne rivayet edilmesi yani aklı İbn Amr hadisini aldık değil mi? aynı metin ha. biraz farklı lafızlarla başka sahabilerden de geliyor mesela bir tanesi kim? Buradaki gibi Ebu Said el Hudri. Bu şahit işte. Başka başka bir şahidi de var. O da Ebu Umame el Bahili. Ha demek ki yani bunu sadece bir sahabi duymamış Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan. Pek çok sahabi duymuş. Şahit bu. Mahkemedeki şahitlik değil. <gülüyor> Diyor ki Ebu Said hadisinde Ebu Said'in ismini bilen var mı? Ebu Said fünyesi var mı ismini bilen? Muacirden mi Ensardan mı? Ensardan. Bilen var mı ismini? Malik bin Sina. Unutmayın. İsmi ne? Malik bin Sina. Heh. Diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselamdan rivayet ediyor. Yakbidullah el ulema kablan. Allah Azze ve Celle alimlerin ne yapar? Ruhlarını, canlarını teslim alır. Ve bizul ilme mahu. Ilmi de onlarla birlikte ne yapar? Teslim olur. Feyye'şu ahdâsun yenzu bâdhuhum alâ nezvel Ondan sonra ne olur? Bir takım yeni yetmeler çıkar. Ahdâs, yeni yetme insanlar. Evet. Bunlar ne yaparlar? Birbirlerine sığınırlar. Birbirlerinden destek alırlar. <gülüyor> Bu lafz İbn Hacer çok güzel açıklıyor. Öyle bir hal alır ki vermiş oldukları fetvalar bizzat kendileri tarafından belli bir müddet sonra ne yapar yalanlanır e bugün bunu müşahede etmiyor musunuz adama bir soru soruyorsunuz aynı adama 3 ay sonra aynı soruyu soruyorsunuz 3 ay önce verdiğinin aksine bir cevap veriyor çünkü niye neyle cevap vermiyor ilimle cevap vermiyor ve yekunuş şefihim istadat onların içinde ne olur şey yani gerçekten alimlik payesini hak eden insan zayıf bir insan olur. Yani alimlik payesini hak edene ne yapılmaz? Müracaat edilmez. Aynı hadisi Ebu Umame el-Bahini'den gelen rivayet. Diyor ki لَمَّا كَانَ فِي هَجْتِ الْوَدَى قَامَا رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهِ وَسَلَّمَا وَوَمْ مُرْدِفُ bin Abbas الٓا جَمَلِ Peygamber Efendimiz Veda hacında bir zatın devesi üzerinde, yanında da arkasında da, redifinde de kim var? Fadıl İbni Abbas var. Peygamber Efendimiz kalkıyor, diyor ki Fakal diyor ki Ya eyyühen nas Ey insanlar Huzul ilme gableen yukbal Şu ilmi kabzedilmeden alın bakalım bir. Daha o dönemde söylüyor. Daha o dönemde. Şu ilmi kabzedilmeden alın. İlmi kitap ve sünne değil mi? Hem kitap hem de ilmini ve kable en yurfa ve ne yapılmadan kaldırılmadan önce hadi susun fetaya arabi arabi diyor ki bunun üzerine yani Nebi yallah ey Allah'ın nebisi keyfe yurfa elin iyi nasıl kaldırılır gale diyor ki zahabun il en yezhaba hamalatu ilmin gitmesi kaldırılması demek o ilmi taşıyanların gitmesi, yok olması, iltihal etmesi demektir. Burada hamele kelimesini kullanıyor. Ne demek hamele? İlmi ne yapanlar? Yüklenenler. Bir cilden sonra diğer bir cild. Bir nesilden sonra diğer bir ney? Nesil. Bir tabakadan sonra diğer bir ney? Tabaka. Heh. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Alimlik Fetva ehli olmanın ta kendisidir. Alimlik öğretmenliğin ta kendisidir. Alimlik davetçiliğin ta kendisidir. Yani ne demek bu? Alimlik öyle bir vasıftır ki, Sadece ve sadece helal ve haramla uğraşmaz. Sadece ve sadece kadının özel halleriyle uğraşmaz. Sadece ve sadece namazla, oruçla, zekatla uğraşmaz. Aksine ne? Ümmetin bütün ahvaliyle ümmetin bütün durumlarıyla ümmetin bütün teferruatıyla her şeyiyle uğraşır alimlik bu olunca da o ilim talebesine yani alimlerin peşinden gittiğini iddia edenlere de bütün meseleleri o alimlere ne yapmak döndürmek danışmak düşer e hal böyle olmayınca alimlik sadece helallerin de haramların ne yapıldığı danışıldığı bir mertebe olarak kalır günlük yaşamdan alimlerin ve alimlerin etkilerinin izele edilerek ortadan kaldırılarak ne yapılması? Bir nevi laikleştirilmesi, bir nevi İslam dışı ne yapılması? Kılınması hadisesi gündeme gelir. Onun için Allah hepimizi gerçek alimlerin yolundan giden, alimlik vasfını hak eden insanlarla birlikte onlardan ilim almayı nasip eden kullardan eylesin diyoruz. Çok uzatmıyorum. Namaz vaktiyle geliyor. Sorusu olan varsa sorusunu alabiliriz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buyur olmayan davet yapamaz mı? Ne yapamaz mı? Alim olmayan davet, yapamaz. davet yapar. Bir ayet dahi bilse tebliğ eder. Ama alim davet yapmaz. Daveti davetçi yapar tabiri. Yanlış bir tabir. Elbette yapar. Bir ayet dahi bilsen yeter ki doğru bil. Elbette davet yaparsın. Benden bir ayet de olsa ne yapın Göl'e S.A.V. Bence de değil mi? Tebliğ edin. Ama alimliği sadece helal ve haramlar noktasında Fukih meseleleri indirgeyerek ki e bugün bu durumu görmüyor musunuz? Mülaza etmiyor musunuz? Hayatımızdan alimleri ne yapmak? Uzaklaştırmak. Halbuki böyle bir şey olabilir mi? Eğer hayatımız dinse dinin ahkamı sadece helaller haramlar mı? Pek çok ahkamı var değil mi? Yani alimler her nerede, düzeyde ve her yerde mütahakkim olmalılar. Onlar hükmetmeliler ki insanların ne aksın, düzelsin. Evet ama maalesef bugün bu itticah yok. Evet. Bu yok. Evet. Evet. evet. evet. Yani alimlerin küçüklerden alınması bununla alakalı çok şey söylenir. Burada kastedilen küçüklük <gülüyor> ilmin küçüklüğü değil. Yani <gülüyor> selefin neyine, menhecine Selefin uslubuna aykırı tahsil edilen bütün ilimler. Yani bir adam mesela felsefede çok büyük bir alim olabilir. Mantıkta çok büyük bir alim olabilir. Ama onun o alanlarda alim olması kitap ve sünnet ilmine vakıf olmadığı müddetçe küçüklük sayılır. Yani burada büyüklükten kasıt kitap ve sünnet ilmini kitap ve sünnetin okunması gereken şekilde bilen alimler. Bunun içine akidede girer, bunun içine helaller haramlarda girer, bunun içine peygamberlerden bahsedilen kıssalarda vesaire hepsi girer. Yani Kur'an ve sünnetin içerdiği neler? Hükümler. Gerek akide olsun, gerek ahlak olsun, gerek muamelat olsun, gerek fıkıh olsun vesaire ne olursa olsun. Bunlar büyüklerdir. Evet, edilen mi? Bir hadis vermiştim. Evet. Onu tekrar ricelsen metniyle okuyup bile yerini söyleyebilir musunuz acaba? Bu şeyle alakalı, ilmin on da hmm. edilmesiyle? Söyleyeyim. Daha Lafsını bir... mı istiyorsun? Nerede olduğu da yeterli olabilir. Veriyim. Veriyim. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Var mı kalemi? Yok. olarak olsa. Evet. Öncelikle Şeyh Albani Silsile-i 2510 numarada zikrediyor. 2510 numarada zikrediyor. İbn Hibban İbni İbn vesaire her yerde geçiyor. Albani'nin sayası var mı? Var. Evet. ki. Ha, ha 2510. 2510. Bakeser <gülüyor> vaklı kaynağını vereyim istersen. Evet. Pek çok yerde geçiyor. muhallen hadis. Yani Talat Koçyit'le millet bir hadis olarak yaşıyor. Peki zayıf bir hadis Onun tabii biraz kapalı bir soru. <gülüyor> şey, kapalı bir soru. Yani Talat Koçyit ne diyor? Buhari'deki bir hadisi illetli olarak mı ortaya koyuyor? Yok o yok. Ha. Buhari bu deniyorlar. Buhari duydun da. Muhallen hadis, illetli hadis evet. İlleti nedir? Her hadis alimi anlayamaz. Anlamaz. Buhari gibi evet. ilmi kafiyi bilenler anlar. Evet. Kast edilen herhangi bir hadis kitabında illetli olan bir hadis olmalı. Evet. Biz bilemiyoruz yani. Evet. Şimdi iki türlü illet var. Bir kafi illet bir de kadif illet. Yani ne demek? Bir açık olan. İşte bunu ilim talebeleri de ne yaparlar? Anlarlar. Bir de kafi olan. Yani çok ne? Gizli olan. İllet onu işte Dara Kutli gibi, İmam Duhari gibi, İmam Müslim gibi, İmam Ahmet gibi he, e, kimler? Hadis ilminin bütün noktalarına vakıf olmuş olan insanlar bilir. Şimdi sen bir hadisin illetli olup olmadığını anlamak mı istiyorsun? He, ya da nasıl mı bilirim diyorsun? E, Şeyh Halbani'nin mesela eğer Ebu Davud'daysa, say, say Ebi Davud'unu ya da zayıf Ebi Davud'unu. Hangisinde geçiyorsa, Rabbim dersin, ben cahil bir adamım, burada koskoca muaddis, onun tasiyatına itimat ettim, alırsın. <gülüyor> Bu kadar zor değil. Burada işte bilmiyorsanız zikir eline sorun, devreye girer. İllet ilmi zor bilim. İllet ilmini herkes bilemez, çok çok zor. Biz illet ilminin yüzde beşini belki bilmiyoruzdur, yüzde beşini. Kolay bir değil. <gülüyor> Yoksa, Nihayetlendirelim. Subhani ki Allah'ın ve bihamdike Hamdi ki işeleyenlerle testağfık. Evet uygulayın. Allah'ın adı olsun. Cümlemizde. <gülüyor> Cümlemizde. <-hı>. Aleyküm <gülüyor> selam ve rahmet olsun. Hocam bakabilirim Sen de sana getirdim zaten. Yalnız bakayım ismim yazıyor mu? Yok tamam. Hocam namazdan sonra devam edilecek miyim? <gülüyor> Yok biz eee devam etmeyiz namazdan sonra. Sizin bir programınız varsa inemiyor. <gülüyor> o sesler mi? Hocam, hadisinde mesela birbirine zıt olan için mesela böyle bir hadisler var mı? siz, siz zor, çok fazla uğraşıyorsunuz mesela hadisler için var mı mesela bir şeyle hüküm olduğu zaman onu tam sıktan, evet. tam, tam evet. da aynı şekilde daha bir sahih sıktan öyle bir şey var mı? yani diyorsun ki metnen iki tane zıtadis olur mu? Evet. ama sahih evet, evet. Böyle yapıyor, de böyle işte metnen iki tane metnen iki tane sahih zıtadis olur mu? Yani? evet bazen olabilir Bazen olabilir. Için hele Üç yol var. <gülüyor> Üç yol vardır. Ki bunu alimler zaten zikretmişlerdir. Ha. Bir tanesi önce ne yaparsın? nasip mensuh olup olmadığını araştırırsın. Böyle bir kayıt bulamazsan ikisini ortak mutlada cem etmeye uğraştırırsın. O da olmazsa birinden birini atar, diğerini tercih edersin. Üç yol var. Başka, Başka Olabilir yani. Bazen metnen iki tane farklı hüküm hikayede sayı adüs olabilir. Olabilir, bazen olabilir. Örnekleri az değildir, vardır. Ama öyle çok çok da değil yani. Birilerini büyüttüğü kadar da değil. Ama vardır yani, örnekleri vardır. Gerekli nasıl çözülür? Çözülmüştür bugün Cem yoluyla. Nasil mensuhu bilmediğimiz için çoğu zaman ikisinin arasını bulma. için Daruk Hütmi diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan sahi yolla gelmiş iki tanesi stadisi yok ki diye getirin bana ben onu cem edemedim. Derim. Ama genelde dediğim gibi cem yolu. Bazen ama nasıl mensuhu biliyorsak zaten problem yok. Yani ne demek bu? Yani bir tanesi önce söylenmiştir. Daha sonra ne yapılmıştır? ne edilmiştir. İşte hadislerin önce yazılmasının yasaklanma emri. Sonra ne yapılması? Serbest bırakılması emrinde olduğu gibi. Ha. Nasil mensuhunu biliyoruz. O evveli değildi, Sonra ne yapılmıştır? Bizzat Peygamber Efendimiz tarafından serbest bırakıldı. Keza kabir ziyaretlerinin evveli emirde ne yapılması? Yasaklanması. Daha sonra bizzat ne yapılması Peygamber Efendimiz tarafından? Serbest bırakılması. Burada nasi mensubu bildiğimiz zaman bir sorun olmaz. Hangisi nasıl hangisi mensubu? Evet. Serkan. Nerede lan bu e baksana. Hocam bu hadisler hani siz dediniz engelebilir böyle hadisimiz bunun haram ve halal boyutunda oluyor böyle hadisimiz Fıkıh bakta mı? Evet. var tek tük var tek tük var tek tük var bu konuda Lütfü Çakan'ın bir kitabı var hadis yolları ve çözüm hadis ihtilafları ve çözüm yolları diye galiba şu anda tam ismi aklımda değil yani sen o kitabı al oku güzel bir kitaptır ee, Mehmet kitabın ismi neydi? Hadis ihtilafları ve çözüm yolları mıydı? Müfücakanın. Hayır hayır hayır. Marmara İlaç Vakfının. Şimdi kitabın tam ismini unuttum. Hayır, hayır, hayır. Ha. Yani onu alırsan orada bu yollar gayet güzel. Zaten bu doktora kesildi. Çok güzel bir kitaptır. Tavsiye ederim. Bu sorduğun soruyla alakalı tamamen.